Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbahihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah şuralara gelişinizi bir salih amel olarak kabul etsin sizden de bizden de inşallah razı olacağı işleri daha fazla ortaya koyma adına bir nimete bizleri müstahak kılsın nereden başlayayım bilmiyorum ama şöyle bir yerden gireceğim hepiniz şöyle ya da böyle bu vakfın çalışmalarından haberdarsınız 2010'da Burası resmi olarak faaliyetlerine başladı ve biz şu anda 2018'inde 2018'deyiz, 8 yıl olmuş. Tabi bunun bir evveliyatı var ama özellikle buradaki hizmetin tarihi 8 yıldır. 2010'da Ekim ayının 3'ünde burası açıldığı günden itibaren elhamdülillah Cenab-ı Hak. Herhalde buradaki işin bereketi olan Siyer'ine bir olması hasebiyle bu yol arkadaşlarıma ki ben en tembelleriyim. Ben onların çok daha benden iyi olduklarını ben çok iyi biliyorum. Bir çok hizmet nasip etti. Geçen gün Katar'a bir Siyerle alakalı çalışma için içimizden bir kardeşi görevlendirdik, göndereceğiz. Onlar da bizden bir faaliyet istediler. Neler yaptınız şimdiye kadar? Arkadaşlar da bir çalışma yaptılar. Bunu asla bir riya ya da gösteriş için değil, bir başka şey için söylüyorum size. Neredeyse 10 sayfa doldu. Faaliyetler şimdiye kadar. 10 sayfayı doldurabilecek kadar çalışmalar yapılmış. Hamdolsun. Sempozyumlar yapılmış, siyer çalıştayları yapılmış, akademik anlamda birçok çalışma yapılmış, yayın faaliyetleri var, kısa film yarışması var, burada devam eden dersler var, medreseler var, var da var. Ama bu aciz kardeşiniz için iki çalışma çok önemli ve bu iki çalışmayı ben diğer bütün çalışmaların öncesine alıyorum. Bu iki çalışma benim için Cumartesi günkü derslerden bile önemli. Hatta kardeşlerim bilir. Geçen senenin sonundan itibaren 4 ay biz tartıştık. Ben dersleri bitirelim dedim. Artık ders mersi yok. Bundan sonra biz biraz daha içe dönelim. Biraz daha farklı bir biçimde çalışmalar yapalım. Ama onların şeyleri ne yazık ki galip geldi biz de istişareden çıkan karara uyduk şu anda devam ediyor bakalım nereye kadar gidecek ama ne olursa olsun onlar devam etsin etmesin diğerleri olsun olmasın bu iki tane çalışma devam etmeli etmek zorunda o iki çalışmadan bir tanesi Çağan musapları ve esmaları projesidir biri de şu anda toplamamıza vesile olan suffa meclisleri projesidir bu iki çalışma bizatihi insana temas eden, insan üzerinde şekillenen bir şey olduğu için benim için çok önemli bunlar. İnanın ki eğer biz tam anlamıyla değer ve kıymetini takdir etsek daha farklı bu çalışmaların üzerinde dururuz. Çünkü netice itibariyle insan yetiştirmekle mükellefiz. Yetiştirdiğimiz bu insanlar bundan sonrasını götürecekler, başka yerlere vardıracaklar. E böyle bir mükellefiyetimiz varsa bizim elbette ki bu çalışmaları daha çok önemsememiz lazım. Hamdolsun Çağ'ın Esmaları ve Musapları projesi bu sene 5. yıla giriyor. Belki arkadaşlar program sonrasında sizi davet edecekler. İlk mezunlarını verecek burası 5. yılın programını tamamlayan kızlarımız erkeklerimiz bu sene mezun olacaklar yaklaşık 30 kişi o çalışmanın muhasebesini ben başka yerde yaparım benim aklımda olanın ne kadarını yapabildik ne kadarını gerçekten karşılık buldurduk elbette her hedefte sapma olduğu için sapmalar oldu istediğimiz gibi oldu mu olmadı mı o işin ayrı bir muhasebesi gelelim sufa meclislerine 6. yılı geride bıraktık İnşallah bugün 6. yılı noktalayacağız 7. yılın startını vereceğiz çok güzel meclisler var haberdarım biliyorum bazılarından geç de olsa haberdar oluyorum elhamdülillah istikrarlı olması zaten çalışmanın çok çok önemli olduğunun işaretidir bu bizi de mesut eden bir şeydir 6 yıldır bu memlekette olan biteni siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bu memlekette daha kalmadı yerinde kaldı ki 6 yıllık süreç içerisinde bu işlerin devam edip gelebilmesi güzel bir şey. Sevinebileceğimiz çok daha güzel bir şey var. Hepimizde heyecan var mesela o heyecan eğer azalsaydı bizde bende mesela azalsaydı Kesseydim bir Erzurumca laf söyleyeyim gümanımı kesseydim umudumu yitirseydim yani orada ben de derdim ki artık bundan sonra başka şeyler yapalım ama hamdolsun onu demiyorum bakın heyecanım var sizin de heyecanınız var bu bizim için güzel bir şey ama bir de bir öz eleştiri yapmak zorundayız böyle mi olmalı? gerçekten şu anda ideali bu mu? Ve biz ideal çizgisini tutturmuş muyuz? Bunu sorguladığımız zaman ne yazık ki idealinin bu olmadığını itiraf etmek zorundayız. Benim güzel kardeşlerim şunu anlayalım gerçekten anlamak durumundayız. Bugün bu topluma öncülük yapmakla mükellef olan sizler bizler. Ne yazık ki bu anlamdaki vazifemizi tam anlamıyla yerine getiremiyoruz. Getiremediğimiz için toplum böyle. Toplumu kınamak kolay. Niye bu toplum böyle? Niye bu cehalet böyle? Niye dünyevileşme böyle? Niye ahlak, ahlaki anlamda sınırlar ihlal ediliyor? Evet bunları hepimiz biliyoruz. Ama dön bir kendine sor bunu. Sen gerçekten bu işin inşası için, ihyası için sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirebiliyor musun sen kendinin sorumluluklarını konuştuğun zaman ben evet gerçekten bana düşeni şu kadarını yapabildim yaptım diyebiliyor musun bu noktada neredesin bunun ciddi bir biçimde sorgulanması gerekiyor bugün toplumun önünde olan insanlar bunlar bir suffa meclisinin muallimesidir muallimidir bir vakıfta dernekte görevlidir şudur budur bir yerde imamdır önderdir. Yani elinin altında 3-5 tane insan olandan bahsediyorum. Biz bu insanlar olarak tam anlamıyla bu işin farkında ve şuurunda değiliz. Bilmemiz gereken bir hakikati sizin nazarlarınıza vermek istiyorum Hiçbir dönem tarihin insanlık tarihinin asır saadet de buna dahil hiçbir zaman bir toplumun bütün insanları kaliteli olmadılar. Bunu bilelim. İnsanlık tarihinde yaşayan o insanların yüzde yüzü iyi oldu, yüzde yüzü öyle oldu ki velilik standartına çıktı, yüzde yüzü tam da Kur'an'ın istediği gibi insanlar oldu. Yok böyle bir şey. En güzel insanların yaşadığı dönem ne zaman? Asr-ı saadet dönemi. Veda haccında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi dinleyen insan sayısı ne kadar? 124 bin. Veda haccından sonra peygamberimiz kaç gün yaşadı? 81 gün. 82 gün sonra İslam coğrafyalarının Mekke ve Medine dışındaki her yerde irtidat hareketi başladı mı? Başladı. Tamam buradan bakalım mesele, meseleyi anlamış oluyoruz. Asr-ı Saadet'te peygamberin vefatının ertesi gününde bu oldu ama o günlerde yoktu İşte o günlerde olan bu günlerde olmayan bir hakikate ben sizi götürmek istiyorum Hz. Ali'ye bir şeyler söylüyorlar biliyorsunuz onun dönemi biraz fırtınalı bir dönem birisi de biraz alaycı bir ifadeyle Ali diyorlar senden önceki halifelerin döneminde biz bunların hiçbir tanesini yaşamadık Onların dönemi şöyle güllüktü şöyle gülüstandı ama şu döneme bak savaştan kargaşadan fitneden kendimizi alamıyoruz. Ne dedi Ali radıyallahu An? onların döneminde onlar vardı biz vardık. Bizim dönemimizde benim dönemimde ben varım ama onlar yok. Sizin gibi adamlar var. E sizin gibi adamların olduğu yerde de elbette ki böyle olacak kanundur bu ya kanun nasılsanız öyle idare olursunuz kanundur bu kanundan dışarıya çıkamayız siz kendinizde olanı değiştirmedikçe Allah toplumunuzu değiştirmez ilahi kanundur bu bunun ötesinde başka bir şey yok ki biz başka bir şey arıyoruz e benim güzel kardeşlerim dönün geriye kendi evlerinizin bir muhasebesini yapın dönün geriye bulunduğunuz hizmet alanlarındaki hizmet kardeşlerinizle yol arkadaşlarınızla aranızdaki münasebetleri kardeşliği bir muhasebesini yapın resmi biraz daha büyütelim şu memlekette bu kadar vakıf var dernek var cemaat var hoca var bütün hepsini bir şekilde resmin içerisine dahil edelim yapmamız gerekenlerle şu anda olmamız gerektiği gereken olduğumuz yerin muhasebesini yapın problemin nereden kaynaklandığını göreceksiniz. İnanın inanın bir toplumun Yüzde üçü iyi olsun O toplum asrı saadet toplumu olur Yüzde üç diyorum Nereden çıkarıyorsun hocam bunu Çıkaracağım yeri de söyleyeyim size Bir Bedir ashabı asrı asr saadet etti 313 tane adam o toplumu adam etti Başka değil o 313'ü mayaladı diğerlerini E şimdi maya bozuk biz mayalamaya çalışıyoruz maya yok biz bir şey yapmaya çalışıyoruz yok olmuyor ilahi kanun buna müsaade etmiyor yapmamız gereken şeyin ne olduğunu buradan çok rahat bir biçimde çıkarabiliriz sayılarını unuttum ben ne kadar bilmiyorum şu anda suffa meclisleri dünyanın birçok yerinde var bu Türkiye'de var başka nereye gidiyorsam ben önüme çıkıyor bir yerden bir suffa meclisi elhamdülillah bizim için güzel bir şey bu ama dönüp şunu sorduğumuz zaman ya şu kadar insanız, şu kadar etki alanımız var, şu kadar insanlara da bu mesajı ulaştırmışız. Ya böyle mi olmalıydı? Şu toplumun hali böyle mi olmalıydı? Müslümanların yaşadığı bir toplumda ahlaki dejenerasyon böyle mi olmalıydı? Bu kadar bir toplumda adaletsizlik bu şekilde mi olmalıydı? Ne oldu da bize biz bu hale girdik? E dönüp bunun muhasebesini yaptığınızda bazı şeylerde zafiyetlerimizin olduğunu göre göreceksiniz. Onun için ben halkı değil ama sizi bu manada bir şeye davet etmek istiyorum. Diyorum ki gelin bulunduğumuz konumun hakkını verelim. Verelim yoksa Allah bizi götürür yerimize bu işi yapacak daha iyi insanlar getirir. Allah'ın dini vallahi billahi ne bana ne size muhtaç Allah'ın dini şahıslar üzerine bina edilmez baki hakikatler fani şahısların üzerine bina edilmeyecek kadar yücedir ödilmeyecek kadar yücedir Allah'ın söyledikleri baki hakikatlerdir ama o baki hakikatlere uygun bir biçimde davranan, uygun bir biçimde karşılık veren, uygun bir biçimde tavırlar, davranışlar sergileyen alacağını alacaktır. Allah bizi bir an önce o kıvama erdirsin de bize daha güzel işler yaptırmış olsun. Altıncı yıl bitti ve biz bu sene hadis yılının bereketiyle çok güzel bir yıl geçirdik. Allah izin verirse seneye de biz sahabe diyeceğiz. Ve yıl boyunca da sahabe adına bazı şeyler yapmaya çalışacağız. Sahabe yılının ser levhası şu. İnsanlığın aynaları, iman ve kardeşliğin sadaları. Bu cümle birçok hakikati içerisinde barındırıyor. Biz uzun uzun arkadaşlarımızla tartıştık. En sonunda buna karar verdik. İnsanlığın aynalarını bir ele almamız gerekiyor. İman ve kardeşliğin sadalarını da bir ele almamız gerekiyor. İnsanlığın aynaları dediğimiz zaman kasıt belli. İnsanlığın en hası onlar. Çünkü Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Böyle bir ekip, böyle bir cemaat, böyle bir topluluk insanlık tarihinde ikinci bir örneği yok. Allah sadece sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o mübarek ellerinde yetişen o güzide nesle bunu nasip eyledi. Ne diyordu Abdullah İbni Mesud? İnsanlığın bütün hepsinin içine baktığı, kalplerine baktığı Cenab-ı Hak kalpleri en güzel olanları peygamberler olarak seçti. Onların içerisinden en güzel olanı da Hatemen Nebiyin olarak seçti, peygamber olarak seçti, peygamberliğin son mührü olarak seçti. Onların dışındakilerin kalplerine baktı ve o kalpleri en güzel olanları da ona sahabe ona yoldaş ona arkadaş seçti. Dolayısıyla o ekipten o zümreden o Kur'an cemaatinden bahsettiğimiz zaman insanlığın en ideal halinden bahsederiz. Ama bu idealize etme insan üstü görme gibi bir yanlışa bizi sevk etmemeli. Sahabe asla öyle değil bizim öyle bir sahabe anlayışımız da yok. Biz öyle bir şey de zaten söylemedik bir beklentimiz de yok. En iyileri Hazreti Ebu Bekir. O bile yeri zamanı geldiğinde bir ağaç için bir kardeşiyle mücadele vermiştir. İnsandır insanlığa örnek olmaları da insan olmalarından ötürüdür zaten. Onların insanlığın aynaları olmasının bize bakan bir yönü var. Şimdi kadınlar daha çok aynayla işleri var ama erkekler de az kalmaz ondan. Geçeriz aynanın karşısına bakarız kendimize. Saçımız dağınıksa düzeltir miyiz saçımızı? Düzeltiriz ben genelde gözlüğümü biraz ters takarım aynaya baktığım zaman düzeltirim Eğer varsa üzerimizde bir bozukluk bir sıkıntı düzeltir miyiz düzeltiriz Ceketimizi düzeltiriz gömleğimizi düzeltiriz yanlış bağlamışsak düğmemizi düzeltiriz Uyumamışsa renkler mesela bu gömleğe bu ceket uymaz o manada içimize sinmemişse düzeltiriz Bir bir şekilde kendimize çeki düzen veririz biz insanlığın aynaları deyince neyi kastediyoruz anlıyorsunuz değil mi? Bakacağız Müslümanlığımızın aynaları olan sahabeye kendimize çeki düzen vereceğiz. Çünkü şu anda her şeyimizde bir arıza var. Evlerimizde arıza var, ticaretlerimizde arıza var, siyasetlerimizde arıza var, sokakta arıza var, camide arıza var, vakıfta arıza var. Var oğlu var, ailede arza var, var, var da var yani. E bunların hepsine bir örnek lazım bize ki o örneğe bakarak düzeltelim. Bize bir güzel numune lazım ki Hayatlarımızı o numuneye benzetelim şurada işin güzel bir hali duruyor burada da biz duruyoruz buna bakarak hayatlarımıza çeki düzen vermenin adı Müslümanlığımızın aynaları olan insanlığın aynaları olan insanlığın kıvam çizgisi olan sahabe çizgisine meseleyi vardırmaktır neden insanlığın aynaları bunu oradan anlayın gelelim iman ve kardeşliğin sadalarına Onlardan biz çok şey öğreniriz bugün sahabe deseniz cihat öğreniriz ilim öğreniriz ibadet öğreniriz irfan öğreniriz tebliğ öğreniriz irşat öğreniriz neler neler öğreniriz. Ama en başta öğreneceğimiz iki şeydir iman ve kardeşlik aslında sadece kardeşlik desek de yeter biliyor musunuz zaten o olsa olur. İmanı gerektiren şeydir birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız diyen bir peygamber başka bir şey söylemesine gerek yok ki sallallahu aleyhi ve sellem meselenin özünü koydu bize ama özellikle iman ve kardeşliği onlardan öğreniriz öğrenmek zorundayız. Buradaki sada kelimesi bizim için anahtar kelime o Osmanlıca bir kelime malumunuz birçok anlamı var. Ama bakinin sözünü burada hatırlayalım. avaze bu aleme Davud gibi sal. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Sada bu. Aslında seda diyoruz Türkçede. Ama sada deyince şunları da hatırlamamız lazım. Seda ile beraber bir seda var bir de ses var. Yankı var haykırış var. Nağme de var Bunlar da var Dikkat edin kelimeler verdim o kelimelerin üzerinden bir cümle kuracağım şimdi Seda, ses, yankı, haykırış, nağme Kurduğum cümleyi de size emanet ediyorum Siz alt üzerinde biraz düşünün Sesi ve sedası tükenen bu zor zamanlara ve zeminlere Gelin bir sahabe yankısı bırakalım Haykırışımız ideal kulluk çizgisini hayatları ile aleme gösteren o güzel insanlar olsun ve onların ruha hitap eden nameleri bizim dillerimizde ve hayatlarımızda yeni bir besteye dönüşsün. Ben sizi buna çağırıyorum uzun bir cümle oldu belki biraz bir daha okuyayım size sesi ve sadası tükenen bu, şu zor zamanlara ve zeminlere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 Allah'ım ne olur sen bize nasip et. Vallahi bize vereceği en büyük şeref bu. Bundan daha büyük bir şeref yok. Hangi şeye değişeceksiniz bunu ya? Aleme sultan olmak mı? Böyle bir şeyde talebe olmak mı? Siz bilirsiniz. Eğer anlarsanız bunun değer ve kıymetini neye, buna, neye karşılık bunu değiştirebilirsiniz? Bu çok büyük bir şeref. O şerefe bir erdiğimiz zaman ya da değer ve takdirini bir tam anlamıyla anladığımız zaman onun için bu seneki haykırışımız bu cümlenin içerisinde bütün her şeyimizi bu çerçevede değerlendirelim inşallah şimdi bu bir mukaddime ben sizi bir başka yere götüreceğim şimdi benim güzel kardeşlerim bana sorsanız deseniz ki hocam en az yaptığımız ibadet ney aklımıza birçok şey gelir gece namazı o yok zaten bizde o gitti o küstü gitti cihat tebliğ irşad ilim anne babaya ihsan sıra-i rahim akrabayla bunlar da ibadet sayabiliriz bunlar daha başka da sayabiliriz bunlarda azalanlar var mı azalanlar var ama bugün ümmeti Muhammed'in en az yaptığı ibadet tefekkürdür düşünme yok birileri bizim adımıza düşünüyor önümüze koyuyor biz de ona göre davranıyoruz Şimdi gelip bana soruyor ya diyor ki hocam söyle bakalım ben hangi partiye oy vereyim ya da oy vereyim mi ben çıldırmak üzere oluyorum. Ona Allah seni ıslah etsin. Bu soru bir hocaya sorulacak bir soru mudur? Allah sana akıl vermiş ya. Allah sana beyin vermiş, iman vermiş. Sen bunu nasıl tartamıyorsun da bunu biriyle birinin yönlendirmesiyle bunu söylüyorsun? Şu koyun olmaktan artık kurtulsun bu ümmet ya niye ille de birileri bizi sürecek niye ille de birileri bizi şey yapacak Allah aşkına bir tane bana söyleyin ben bu sözümü geri alacağım ya bir tek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önünde duran talebelerine hitap ederken ey benim kullarım kölelerim talebelerim dediği var mı arkadaşlarım diyor arkadaşlarım talebelerim bile demiyor Allah Resulü onlara talebelerim bile demiyor kullarım kölelerim der mi Arkadaşlarım diyor ama biz ufacık bir makam sahibi olduğumuz zaman ya da bir yere geldiğimiz zaman alttaki insanlara ne nazarla bakıyoruz. Ve insanımız da seviyor güdülmeyi seviyor. bir alsın çubuk eline katsın önüne bizi götürsün. Ya niye katsın bizi götürsün? İslam cemaati şahsiyetli bireylerden oluşur. Ben aklımı hiçbirine kimseye vermem kiraya. Sizde vermeyin niye veriyorsunuz? Fikir sorabiliriz düşünebiliriz tartışabiliriz o ayrı bir mesele ya Allah bana akıl vermiş ben o aklı Allah için Allah'ın istediği gibi kullanma adına bilgi alma adına bir gayret içerisinde olurum ondan sonra kendim bu manada yapacağımı yapar ona göre davranırım niye ben ona buna kendimi güdür, güdüreyim güttüreyim ama öyle bir hale gelmişiz ki koyuna çevirmişler bizi ne yapıyorlarsa eyvallah ediyoruz bugün şunu gösteriyorlar bize çok güzel padişahım maşallah çok iyi Ertesi gün tam aksini gösteriyor ve Onu da alkışlıyoruz Aynı şeyi tam aksine de Eyvallah eden bir zümre Ona da eyvallah eden bir zümre Böyle bir toplum İslam toplumu olamaz İslam toplumu dediğiniz toplum Şöyle bir toplum Ömer'in üzerindeki cübbenin hesabını soran bir toplum Ey Müslümanlar sözümü dinleyin ve bana biat edin dedikleri zaman bir ses yükseliyor mescidin i Nebevi'den. Seni dinlemiyoruz sana da biat etmiyoruz. Niye diyor? Önce sen üstündeki o cübbenin bir hesabını ver bakayım. Hepimize ganimetten pay dağıttın. Bizim paylarımız bir cübbeye dönüşmedi. Yarım cübbe ancak oldu. Sen o bir cübbeli kumaşı nereden aldın? Önce onun bir hesabını ver. Ondan sonra biz bu manada seni dinleyelim. Abdullah İbni Ömer kalkıyor ayağa diyor ki durun diyor. Vallahi yarım cüppelik bez bende yarım onda baktık ki olacak gibi değil. Ben babama verdim kumaşımı o bir cübbe yaptı. O cübbe onun ondan dolayı onun sırtında. Aynı Selman-ı Farisi şunu söylüyor. Şimdi seni dinleriz ve sana da itaat ederiz. Şimdi konuştur. Şimdi bunları biz konuşuyoruz, söylüyoruz, anlatıyoruz. Daha da ötesini söylüyoruz. Ama bir kere şu kafayı ve kafanın içindeki o beyni, aklı, fikri kullanamadığımız için güdülüyoruz, sömürülüyoruz, algılara kapılıyoruz. Algılarla bizi birileri bir yerlere yönlendiriyor ve biz de sadece ve sadece affedersiniz ama ne yapalım halimiz bu diye bunu söylemek zorundayım. Uysal koyunlar gibi seyrediyoruz. Yok böyle bir şey. Eğer İslam toplumuysa bunun esasını ortaya koyacağız ve buna ait bir şeyi söyleyeceğiz. Ama bunu yapabilmemiz için bizim önce kendimizin tefekkür etmesi lazım. Bir soru soruyorum size cevabını bana vermeyin ama kendinize dönün. Kendiniz iç dünyanızda bir muhasebesini yapın. En son ne zaman Allah'ın kitabından bir ayet okudunuz da bir saat üzerinde tefekkür ettiniz? Sorun bana söylemeyin sorun okuduk mu okumuşuzdur bu cemaat okumuştur ama bir ayet böyle bizi bir saat üzerinde düşündürtmüş müdür ya Allah bu ayette ne diyor bize ne söylemek istiyor bu ayet bize ne veriyor Düşünmüş müyüzdür böyle bizi rahatsız etmiş midir yani yatağa girmişizdir halen zihnimiz o ayetle meşguldür. Orada Allah'ın söylediği şey bizi böyle rahatsız etmiştir vicdanımızı sıkmıştır kalbimizi sıkmıştır ruhumuz daralmıştır ya da farklı bir biçimde ruhumuzu genişletmiştir. Bizi bir saat bir buçuk saat iki saat yarım saat neyse o ayet meşgul etmiştir. Ben görüyorum ben insanların içindeyim. Şimdi bir şey söyleyeceğim biraz ağır bir şey olacak. Bu toplumda en fazla okuması ve düşünmesi gereken iki sınıf en az düşünüyor ve en az okuyor. Onlardan bir tanesi muallimler, öğretmenler bir diğeri de hocalar, imamlar. Halimiz bu ya biz bunu bilmiyor değiliz ki. Biz kendimize de dönüp baktığımız zaman bu yok bizde. Okuduk bir şey mesela hadisleri okudunuz bu sene. Emin olun o hadis müfredatındaki bazı hadisler sizi ciddi ciddi rahatsız etmeliydi ciddi ciddi gerçekten ya burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ya burada bir şey var ya burada ne diyor bizim için ciddi ciddi bizim üzerinde tefekkür etmemiz gerekiyordu edenler varsa onları takdir ediyor ve dua ediyorum ama genel itibariyle biliyorum ki inanın ki düşünmüyoruz. Kur'an aklını kullananlara ithaf edilmiş bir kitap. Bu kitabın sahibi düşünenlere bu kitabı ithaf etmiş. O Kur'an'ı bize ulaştıran peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir saatlik tefekkürü bin yıllık nafileye bin rekatlık nafileye denk saymış bir peygamber. Buna rağmen en az düşünen en az akleden en az bu manada zihin teri döken insanlık içerisinde şu anda biziz. Yeter birilerinin artık bir dur demesi lazım ve bu felaketten kurtulması lazım. Allah bizi bu gaflet uykusundan uyandırsın. Şimdi ben bunları söyledim biraz yapan birisiyim az bir şey ben de çok yapıyor sayılmıyorum ama biraz yapan birisiyim. Pazartesiydi benim zamanım bu derse bugün kardeşlerime ne anlatayım diye geçtim bilgisayarım karşısına şunu mu anlatsam bunu mu anlatsam şöyle mi konuşsam böyle mi konuşsam götürdüm getirdim götürdüm getirdim işin içinden çıkamadım zaten zihin farklı meselelerle de meşgul olunca insan düşünemiyor da bazı şeyleri sonra açtım böyle bir bizim suffah müfredatlarından bir tanesini başlangıçta gözüme bir rivayet ilişti hepinizin bildiği bir rivayet o rivayetin üzerinde düşündüm hiç de öyle anlamamışız biz şimdiye kadar fark ettim meğer biz o rivayeti hep bir yönüyle anlıyormuşuz diğer yönlerini hiç anlamıyormuşuz rivayet hangi rivayet Bukhari'de diğer hadis kitaplarında geçen rivayet Ebu Hureyre'nin naklettiği o Allahu Teala'nın ilim meclislerini keşfetsinler diye seyyah meleklerini gönderdiği rivayet. Hepiniz okumuştunuz o rivayeti. Bir hatırlayın rivayeti. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki: "Allah'ın yeryüzünde dolaşan seyyar seyyah melekleri vardır. Onlar dolaşırlar, ilim meclisi ararlar. Bir ilim meclisleri buldukları zaman da gelin gelin aradığımız burada diye birilerini çağırırlar, birbirlerini oraya." oranın etrafında nurdan bir halka oluştururlar. Sonra diğer melekler de gelince o ilim meclislerinin üzerinde şöyle bir halka oluşur ta arşa alaya kadar. Bir suffa meclisinin üzerinde böyle meleklerin olduğunu hiç unutmayalım. Sonra Rabbimiz soruyor. Kullarım ne yapıyorlar? Allah'ım onlar seni hamd ile anıyorlar. Senin cennetini arzuluyorlar cehenneminden de sana sığınıyorlar Rabbimiz soruyor peki onlar cenneti gördüler mi hayır görmediler Ya görselerdi ne yaparlardı eğer görselerdi nasıl istiyorlarsa daha fazlasını isterlerdi Hangi iştiyakla istiyorlarsa daha istiyakla isterlerdi bu manada senden o rahmeti elde etmek için daha farklı bir ruh haliyle bu işi ortaya koyarlardı peki kullarım neden sığ, sığınıyor azabından cehennemden sığınıyorlar gördüler mi onlar cehennemi görmediler eğer görselerdi nasıl sığınırlardı daha şiddetli daha farklı bir korkuyla sığınırlardı konuşma böyle uzanıp uzayıp gidiyor ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem rivayetin devamında Cenab-ı Hak onların hepsini dinledikten sonra o konuşmanın uzun bile biliyorsunuz. Allah Teala diyor ki: "Sizi şahit tutarak söylüyorum ki ben bu halde olan kullarımın tamamını bağışladım." Melekler ne diyorlar bu sözün üzerinde? "Ya Rabbi" diyorlar. "Hepsini bağışladın ama içlerinde başka amaçla gelenler de var." Mesela diyelim ki bir arkadaşının zoruyla gelmiş birisinin niyeti başka hele bir gidelim bakalım burada ne konuşuluyor diye gelmiş birisi başka bir amaçla gelmiş yani onların niyeti diğerleriyle aynı değil öyle olan da var ama sen dedin ki hepsini bağışladım böyle bir şey biz yanlış duymadık değil mi doğru mu böyle bütün hepsine mi bu af hepsini bağışlandı Allahu Teala dedi ki evet orada oturanlar öyle kimselerdir ki La yeşka bihim celisuhum. Onlarla oturanlar şaki olmazlar. Rivayeti hatırladınız mı? Hatırladınız. Nasıl anladık biz şimdiye kadar bu rivayeti? İşte biraz önce söylediğim gibi. İlim meclislerinin bir kıymeti, değeri var. Allah o kadar değer ve kıymet biliyor, biçiyor ki eğer bazıları başka bir amaçla da gelse o ilim meclislerinin rahmetinden, bereketinden, mahfiretinden dolayı onlar da o affa mazhar oluyorlar. Böyle mi anladık? Böyle anladık. Şimdi gelin biz tam anlamamışız. Niye? Çünkü bunu diğer hadislerle okuduğunuz zaman ya adam geldi elini kolunu sağlayarak gelip bir meclise girdi. Sadece bir yerde olmak o adam için kurtuluş sebebi olabilir mi? Böyle bir şey Allah'ın diğer yasalarına uyuyor mu şimdi mesela ne diyor birileri eğer diyor bizim cemaate girerse bizim tarikattansa kurtuldu gitti Onu söylemekle burada söylenen arasında bir fark yok eğer böyle anlarsak azap melekleri bize geldiği zaman sen neredensin ben oradayım geç sen onlardansan o zaman sen kurtuldun böyle mi anlaşılacak bu budur bu Böyle anlaşıldığı zaman doğru anlaşılır, anlaşılmış olabilir mi? Bir sürü bu manada başka şeyler de var. O zaman biz bir hadisi bir ayeti anlamaya çalışırken başka hadislerin başka ayetlerin de bu manada rehberliliğinde anlamamız gerekmiyor mu? Ben bir anda bende şartil attı. Şartil attı ben şimdiye kadar defaatle bu hadisi aktarmışım. Defaatle bu hadisi konuşmuşum ama hiç öyle anlamadım. Sonra dedim ki Allah'ım sen bana bir kapı aç bir anlayabileyim birkaç tane şerhemere de baktım ne, Neye karar verdim biliyor musunuz? Verdiğim kararı size söyleyeyim isabetse Allah sevap versin eğer değilse Allah beni affetsin İlim meclisleri eler İlim meclisleri eritir İlim meclisleri etkiler İlim meclisleri enerji verir İlim meclisleri eker bunlar oldu da mı adam sait olur öyle bir defa bulunmakla kurtulmak yok İlim meclislerinin değer ve kıymetiyle alakadar bir mesaj var burada İlim meclisleri eler adam gelir başka bir amacı var bir müddet sonra çıkar gider gidene bir şey demeyin yolu açık olsun bazen siz iyisiniz o da iyidir. Aynı mecliste bulunmayabilirsiniz çünkü her zaman doku uyuşmayabilir mesela çok böyle imanlık adına bir özelliği olan birisi uzun vadede bir mecliste talebe olarak kalamaz çünkü o da konuşmak isteyecektir bazen kendisini sıksa da adamda potansiyel var bir şekilde orada bulunması gerekir ne yapar orada? Bir müddet sonra buradan bana ekmek çıkmaz der çıkar gider yapacak bir şey yok gider. Bazen amaç farklıdır amaç kötüdür mesela menfi bir amacı vardır. Baş olma sevdası vardır. Başka bir hesabı vardır mesela sosyal çevre oluşturayım. Şunlarla da tanışayım bir şekilde dünyevi anlamda bir şey olursa bize lazım olur ileride. Bunlar da cepte hazır dursun. Başka başka şeyler siz artık onları çoğaltın. Başka bir amacı vardır yani niyetinde selimiyet yoktur. Allah sadıklar içerisine böyle bir adamı sokarsa eğer o adam iyileşmese bir müddet sonra elenir. İlim meclisi ere eler o adamı. Bir arkadaşınız geldi egosu şişmiş egosu şişen adamın ne olduğunu bilirsiniz. Onun yolları var bazen böyle hukuk iyi olursa güzel bir topline batırırsınız onu indirirsiniz. Bazen farklı bir şekilde neyse artık onlar ayrı bir şey. Eğer iyileştirdiniz iyileştirdiniz iyileştirmekte zorundasınız zaten. Siz ona gayret edersiniz ama olmasa elenir. Çünkü ilim meclisleri eler. Beş yıl önce yola çıkmışsınızdır şu anda beşinci yıldasınızdır. Mesela bazıları sizinle beraber halen aynı yoldadır ama bazıları şeridini değiştirmiştir. Şeridini değiştiren adam kendisine başka bir hizmet alanı açan adam başka bir hizmetle uğraşan adam da Allah yolunu açık etsin. Bizden ayrılıp giden bizden bu manada başka hizmet alanına giden adam dalalete sapmıştır mı diyeceğiz haşa. O adam da kendine bir yol tayin etmiştir kendine gidiyordur. Onun için hiç bunlardan Gocunmaya gerek yok İlim meclisleri eler Elenmesinin de tabi bir şey olduğunu Bilin asıl mesele şu Sen eğer bu meclisin Muallimeysen Muallimisen Sen kendine bakta eletme, el etme Sen elenme Sen de o eleğin altına düşersen Asıl orada problem var Ama burada eğer sende de Niyet noktasında problem varsa iki sene gidersin Üç sene sonra Talebelerini bahane edersin elenirsin efendim benim de değerimi iyi bilmediler kıymetimi iyi bilmediler sanki olmuş alleme-i cihan işte herkes etrafında pervane olacak ne ulan kıymetini bilecek ne yapacak sana adam gelmiş oradan senin Allah'ın kitabından bir şeyler duyuyor ne bekliyorsun ne bekliyorsun Allah için yaptınsa ecrinin mükafatını Allah'tan alacaksın. Benim kıymetimi bilemediler ben aslında çok iyi bir adamdım ama bir türlü beni keşfedemediler. İyi ki de gittin sen iyi ki de bu milletin yakası senden kurtuldu. Öyle bir şey yok sen elenmemeye bak ama ilim meclisi eler bunu unutma. İkincisi ilim meclisi eritir. Aşırılığın var değil mi? Beş tane salih adamın ortasına düştün mü eritir seni bir gün olmaz bir başka gün olur başka bir hastalığın vardır mesela farkında değilsindir ama ısrarla ama tekrarla o ilim meclisine gide gele gide gele Allah seni eritir orada belli bir kıvama getirir. Çünkü ilim meclisleri öyledir ya meleklerin refakat ettiği bir yerden bahsediyoruz. Layeşka diyecek orada sana onlarla oturanlar şaki olmaz diyecekler. Öyle bir şerefe ermek için Allah seni eritecek eritecek ama sen oraya ısrar ve tekrarla gitmeye bak. Ve o manada giderken ihlas adına sende oluşan arızaları giderme adına gayret göster. Bak eritiyor mu eritmiyor mu? Sohbet adamı eritir, meclis adamı eritir, belli bir kıvama getirir, olgunlaştırır. Bakın yanınızdaki, yörenizdeki arkadaşlarınızdan test yapacağınız bir şey söyleyeyim size. Bir sene iki sene hiçbir ilim meclisine gitmeyen arkadaşlarınıza bakın. Onlardaki dünyevileşme diğerdeki diğeri insanlara göre çok daha fazladır. Biz ya biz biz gitmesek biz eriyoruz ya. Şu hızlı zamanda zeminde etrafımız kuşatılmış bu kadar bir sürü dünyevileşme adına problem var değersizleşme adına problem var duyarsızlaşma adına problem var akrabalar bir taraftan bir şey istiyor komşular bir taraftan çocuklar bir taraftan ticaret bir taraftan şarj olacağın meclislerin yoksa bir müddet sonra eriyorsun işte orada erimemek için ilim meclislerinde erinmek zorundasın bu hadis bize onu da söylüyor ilim meclisleri eritir diyor üçüncüsü Etkiler taş olsa adam erir taş olsa yani sen 50 gün ayet dinle 51. günde taş olsan erirsin ya yeter ki sen alıcılarını aç geldiğin zaman Allah'ım beni adam et Allah'ım ne olur beni istifade ettir ne olur bana yardımcı ol de, dedir muhakkak yapıyorsunuzdur ben yaptığınız için çok sık sık hatırlatmıyorum. Bir sohbete geldiğiniz zaman abdestli olmanıza gerek yok ama istifade etmeniz için olmakla olma adına bir edep var. Siz bir ilim meclisi oluşturuyorsunuz değil mi abdestlisiniz hepiniz bir de kalktınız iki rekat öncesinde bir namaz kıldınız. Allah'ım biraz sonra senin adına bir şeyler yapacağız burada hadis okuyacağız Kur'an okuyacağız ne olur sen bizim ve meclis arkadaşlarımızın anlayışını aç yüreklerindeki perdeleri kaldır bunu dediniz dua ettiniz sonra derse başladınız e o zaman ne oldu etkilenmemek mümkün olur mu bu manada ne kadar sıkıntı olursa olsun böyle bir istikrar o meclislerden sizi etkileyecektir dördüncüsü ilim meclisleri enerji verir biten heyecan oradan alınır enerji oradan alınır Oradan çıktığınız zaman sanki Kudüs'ü siz fethedecekmişsiniz gibi bir heyecanla çıkılır. Öyle asıl olursa öyle bir sohbetten çıkmışsınız dünyayı sanki fethedeceksiniz. Eskiden demek ki ben gençken daha fazla oluyordu bende. Şimdi biraz yaşlanınca ben de artık olmamaya başladım. Ben her gün sabah kalktığım zaman kesinlikle Türkiye'de bir İslam devleti olarak kalkıyordum. Böyle bir şeyim vardı. Bir gün oturuyorum dükkanda dışarıdan meğer kahve kahvehanenin televizyonundan Hacca ait bir belgesel var. O belgeselde de teşrik tekbirlerinin sesi geliyor. Ah oldu dedim. Sesi duyar duymaz. O kadar kendim hazırdım. Ona o kadar kendimi hazırlamıştım ama böyle bir heyecanı ben çocuk heyecanı, genç heyecanı olarak görmüyorum. Sahabede böyleydi vallahi. Vallahi onların hali de böyleydi ya Allah'ın elindedir siz Allah'ın iradesine iman etmiyor musunuz? Allah'ın bir anda gönülleri çevireceğine inanmıyor musunuz? Böyle karanlığın en zifiri ana andığı bir an bir aydınlık gelip inşallah ortalığı bambaşka bir nura gark edecek. İnanın buna inandığınız zaman güç alırsınız inandığınız zaman enerji alırsınız inandığınız zaman enerji verirsiniz. Bir de ben bu kardeşlerime bir şey söylemek istiyorum ne olur moraliniz ne kadar bozuk olursa olsun dünya Müslümanların hali böyle Kudüs böyle insanlar böyle ahlak böyle Müslümanlar böyle cemaatler böyle bilmem ne bir sürü şey olursa olsun ne olur şu anda bu ümmetin morale ihtiyacı var şu ümmetin moralsizliğe değil morale ihtiyacı var. Gittiğiniz her yerde o morali aşılamakla mükellefsiniz. Biz dertlerimizi özel meclislerde konuşalım. Biz sorunlarımızı özel yerlerde konuşalım. Ama biz yarın Kudüs'ü fethedecekmiş gibi morallerimizi en üst düzeyde tutarak konuşalım. Buna mükellefiz. Buna sorumluluğumuz var. Asla bundan geri kalmayın ve bunu yapın. Çünkü o enerjiyi vermek ancak siz enerji aldığınız zaman verebilirsiniz. Şimdi sizde olmasa sizin pil bitmiş o pili takıyoruz mesela şeye telefona çalışır mı? O pil önce şarj olacak o şarj olduktan sonra başka pilleri çalıştıracak başka yerlere enerji verecek. Onun için ilim meclisleri enerji verir. Sonuncusu neydi? İlim meclisleri eker. Ekiyor. Eker derken nedir? Bir tohum ekersiniz altı ay sonra tutar. Ekersiniz bir yıl sonra. Ekersiniz beş yıl sonra. Ekersiniz on yıl sonra. Ama ekilmişse eğer o tutar. Hani beş yıl önce sizin uğraştığınız bir delikanlı vardı ya. Yirmi yıl sonra o delikanlıyla Allah yolunuzu kesiştiriyor. Bir de bakıyorsunuz ki delikanlı öyle güzel olmuş ki o biçim. Geçen bir öğretmen arkadaş anlatıyor ben bir şeyler söyledim o da onun arkasından anlatıyor. Hocam dedi vallahi hiçbir emek sayı olmuyor. Ne oldu dedi biliyor musun? Ne oldu dedim öğretmenken falanca yerde sınıfın en haylaz adamı. Öyle ki beni böyle çileden çıkaran birisi. Ben diyorum ki ya bu çocuk de bir kurtulsak neyse sabrettik çocuk okulu bitirdi. Hep içimden bu adam olmaz bu adam olmaz diye geçirdim. 20 yıl sonra o gençle beni Allah yollarımı kesiştirdi. Ben tanımadım, o beni tanıdı. Hocam dedi. Sarıldı elime, öptü sonra halini anlattı bana. Bir anlattı ki o çocuk gitmiş, baş baş, başka çocuk gelmiş. Hocam ne olur hakkını helal et. Ben seni çok kızdırmıştım ama senin o söylediklerinin faydasını ben öyle bir gördüm ki hayatımda. Ama şu anda şöyleyim deyip halini anlatıyor. Ya Allah için ekin Allah o tohumu zayi eder mi? Göstermez bazen size niye göstermez? Onun karşılığını görürseniz şımarırsınız gurura kapılırsınız ihlasınız zedelenir bazı şeyleri dünyada alırsınız. Allah aslında bize rahmet ediyor o rahmetiyle bize göstermiyor ektiğimizin tamamının karşılığını burada almayı ek diyor git ek o zayı olmaz onu Allah yeşertecek senin üzerine de getirecek ben şuna inanıyorum peygamberimizden bunu öğrendiğim için buna inanıyorum bazı amellerimize güveniyoruz belki o güvendiğimiz ameller bizim için bir şey olmayacak ama hiç farkında olmadığımız ve güvenmediğimiz ameller var ya işte onlar bizi kurtaracak. Allah onları inşallah bize kurtuluş akçesi olarak versin. Son bir hadis söylüyorum ve sözümü bitiriyorum. Hepinizin kulağına küpe olsun, zihninde olsun. Ben de bir suffa muallimiyim. Ben de kendim için söylüyorum, size de söylüyorum. Çünkü bu hadiste söylenene çok ama çok ihtiyacımız var. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mescid-i Nebevi'de otururken dışarıdan bir adam geldi. Bir bedevi Allah Resulü'nün yanına geldi dedi ki ya Resulallah sana bir sorun var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de dedi ki sor. Ya Resulallah dedi bir adam bir savaşa bir cihada ganimet elde etmek için çıksa bir diğeri başkaları tarafından övülmek için çıksa bir diğeri ben öldüm gittim arkamdan anılayım anılmak için çıksa bir diğeri taltif görmek övülmek takdir görmek için çıksa bir başkası mevki makam şan kendi kodumunu insanların önünde insanların karşısında yüceltmek için çıksa ve, bunu, ve bunun üzerine cihad etse bunlardan hangisi Allah yolundadır? Soruyu anladınız değil mi? Ganimet için, övülmek için, taltif görmek için, takdir görmek için ne kahraman adam ne güzel adam ne iyi, iyi mücahit neyse artık bunları dedirtmek için çıksa bunlardan hangisi Allah yolundadır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem verdiği cevap hiçbiri. Her kim sadece ve sadece Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye savaşırsa onunkisi Allah yolundadır dedi. Tek bir şey olacak. Allah'ın kelimesi yücelsin. Başka bir şey yok. Eğer bunun dışında başka bir mülahaza varsa o ne onun adı cihattır ne yapan mücahiddir ne de o gayret Allah katında bir makbuliyeti vardır. Hepimizin kulağına küpe olsun bu. Yaptığımız her iş mutlak manada Allah için olsun. Akıbetimizde inşallah o Allah için olanlar gibi hayır olsun. Allah hepimizi hayırdan ayırmasın. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Bitti hadis yılı seneye sahabe yılı biraz önce medresede de verdim size de vereceğim. Bu üç tane kitap yazın okuyacağımız üç kitap. Söylediğim önemli diye bir daha tekrardan söylüyorum. Önümüz Ramazan. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Yerinizde olsam Kur'an'dan başka hiçbir şey okumam. Sadece Kur'an okurum. Kur'an'ın üzerinde yoğunlaşırım ve gerçekten Kur'an'ınla aramdaki münasebeti daha güçlü bir hale getiririm aleyhissalatü vesselam efendimiz Ramazan'daki Kur'an ölçüsünü kendisi son olarak öyle yaptığı için iki hatim olarak belirledi ne yapın yapın sizin de elde edeceğiniz şey o olsun ama muhakkak günde bir defada bir ayet üzerinde yoğunlaşın ve bunu da etrafınızdaki insanlarla paylaşın bir ayet bin tefekkür böyle bir proje başlasın diyorum suffa meclislerinin içerisinde ve hadis medresesinde olan talebeler içerisinde. Her gün bir ayetin üzerinde biraz durun ve talebelerinizle paylaşın komşularınızla paylaşın çocuğunuza deyin ki A bu ayeti götür bugün komşulara bir dağıt böyle biraz gündem edelim biraz bir coşku verelim bir nefes üfleyelim bir ruh üfleyelim. Bu gafleti uyandırmak için bir şeyler yapmamız lazım en azından biz kendimiz de etrafımızla bu manada bir şeyler yapalım ama özellikle biz kendimiz ayet üzerinde tefekkür etme adına bir şey başlatalım. Ramazan'da sadece Kur'an'la meşgul olacağımız için önümüzde ne var? Temmuz var, Ağustos var, Eylül var. İnşallah Eylül'ün sonu itibariyle sahabeyle ile ilgili başlatacağımız programla hem seneyi hem de suffa meclislerini başlatmış olacağız. Bana iyi de bir dua edin şu anda elimde zaten ara ara yazıyorum ama yazın yoğunlaşacağım. sahabeyle ile ilgili müfredatı ben yazacağım biraz da farklı bir müfredat yazmak istiyorum eğer Muhafak olursak inşallah en azından o müfredatta yetişsin Eylül'ün sonuna Bismillah deyip yeni döneme başlayacağız şimdi Temmuz Ağustos Eylül 3 ay bu 3 tane kitabı okuyoruz birinci kitabımız sahabeyi nasıl anlamalıyız benim kitabım biliyorsunuz ikinci kitabımız sahabeye yöneltilen tenkitler akademik bir çalışma güzel bir çalışma istifade edeceğiniz bir çalışma Mehmet Efendi oğlunun Biraz belki akademik olduğu için oku, okuyanların bazılarını zorlanabilir ama sıkıntı yok. İnşallah istifa ede, istifade edeceğiniz bir kitap. Üçüncüsü de konumuz kardeşlik olduğu için kalpleri birleştiren ilahi esinti kardeşlik. Hilal Abdullah Kara kardeşlerimizin kitabı çok rahat okuyabileceğiniz bir kitap. Şöyle de bir tavsiyem var size bazılarınız. Ara verecek çoğunluğunuz ara verecek belki bazılarınız yaz döneminde derslerini tamamlamak için yapacaklar. Ne yapın yapın en azından yazı bir fırsat bilin birer ay birer defa olsa bile bir araya gelin kitap müzakeresini beraberce yapmaya çalışın. Bunun çok daha istifadesini göreceksiniz. Geciktirirseniz ertelerseniz yazın sıcağı rehaveti okutmaz size ama... Paylaştırın parça parça okuyun hafta hafta aranızda bir bu manada iş bölümü yapın. Ay sonunda da bir araya gelin en azından kitap müzakeresini biraz daha üzerinde durarak tartışarak belli şeyleri biraz daha anlay anlayamak adına gayret göstererek ortaya koyun. Kitapları da böylelikle okumuş olun. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Yaptığınız işleri daha da bereketlendirsin. Hepimizin ihlasını arttırsın. Kendinden başka hiçbir amacı, hiçbir gayeyi yüreklerimizde tutmasın. Attığımız her adımı, söylediğimiz her sözü, her aldığımız nefesi, verdiğimiz her nefesi kendi rızası için yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ve sufalarımızı daha da bereketlendirsin. İstifademizi daha da arttırsın. Gerçek manada burada söylenen o ilim meclisleri kalitesine ...bizim ilim meclislerimizde vardırmış olsun inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah.